Müzekkin Nüfus Nefislerin terbiyesi Kutbu Larif'in oğlu Rumi hasretleri İbrahim bin Etem'in kovuluşu ve kararlılığı Allah ona rahmet etsin İbrahim bin Etem azretleri sultanlığı bırakıp mürid olduğunda eline bir baltayla ip verilir sırtında odun taşımakla vazifelendirilir ona Yapacağın vazife budur derler. İbrahim bin Ethem hazretleri böyle yıllarca şeyhinin kapısında hizmet eder. Odun taşımaktan sırtı delik deşik olur. Kendisine sırdaş olan dervişle tenha bir yerde sırtındaki yaralara keten tohumundan yapılmış bir ilaç sürer. Bu durumu kimseye söylemesin diye sırdaşı olan dervişin ellerini ve ayaklarını öper. Zira, durumundan şikayetçi olduğu düşünülebilir. Şeyhin kulağına buzan gidebilirdi. Tam 17 yıl bu şekilde hizmetini sürdürür. 17 yıl sonra aşkının galip gelmesiyle şeyhinin ayağına kapanır, yüzünü toprağa sürer. Sultanım kuluna himmet nazarıyla bir bakı verder. Şeyhi, haydi işine git. ''Biz sana himmet edecek vakti biliriz.'' der. Bostancı, bahçesine bakımı ne zaman ve nasıl yapacağını bilir. Sulama veya çapalama zamanını bilir. Bahçenin ihtiyacı neyse, bahçıvan buna göre davranır. Durum böyle olmasına rağmen, sen bu tekkedeki hizmete dayanamıyor ve nefsin buna tahammül edemiyorsa, iple baltayı bırak, nereye gitmek istiyorsan oraya git.'' İbrahim bin Etem Yaptığı edepsizlikten çok utanır. O güne kadar, Şeyhi böyle ağır konuşmamıştır. İple baltasını alıp, Dağın yolunu tutar. O çıkıp gidince, Şeyhi, Tekkenin müezzinliğini yapan dervişi çağırıp şöyle der. İbrahim'in ardından yetiş. Demirli ayakkabınla ökçesine bas. Dönüp yüzüne bakarsa yüzüne tükür. Bakmazsa, Ökçesine bir daha bas. Yine bakmazsa tekrar bas. Üçüncüde de yüzüne bakmazsa yüzüne tükür. Sonra gel olanları bana anlat. Ne söylerse söylesin bunları duymak istiyorum. Müezzin aldığı emir üzere İbrahim'in ardından koşup kendisine yetişir. Demirli ayakkabılarıyla ökçesine vurur. Baldırı çıplak bir derviş olmasına rağmen... İbrahim bin Etem, aldırış etmeden yoluna devam eder. Bir daha ökçelerine vurur, yine dönüp bakmaz. Üçüncü kez tekmeyi vurduğunda, İbrahim bin Etemin baldırından fışkıran kan, dervişin yüzüne sıçrar. Bunun üzerine İbrahim bin Etem döner. Dönünce de, derviş yüzüne tükürür. İbrahim bin Etem kardeş... ''Biz istediğini şehrinde bırakıp geldik.'' der. Müezzin bu cevabı alır almaz, şeyhinin yanına döner, olan biteni anlatır. Şeyh Hazretleri, ''Ya öyle mi?'' Demek beş şehrini unutmamış. Dimağından sultanlığın kokusu çıkmamış. Anlaşılıyor ki, onda benlik davası devam ediyor. ''Şimdi git, elinden ipi ve baltayı al.'' ''Varsın şehrine dönsün.'' ''Zira burada yalancılara yer yok.'' der. İbrahim binetem, şehinin şeyhinin emriyle iple baltayı müezzine teslim eder. Ağlayarak şehrinin yolunu tutar. Belhe vardığında sultanlığında fakirler için yaptığı aşevine misafir olur.'' Akşam olduğunda görevliler misafirlere burada kalmak için izin yoktur. Misafirhaneye buyurun derler. Bunun üzerine misafirler gösterilen yere geçer. İbrahim bin Ethem yerinden kalkmaz. Biraz sonra görevli tekrar gelir. Derviş sen niçin gitmedin diye sorar. İbrahim bin Ethem, beni burada bırakın der. Çok yorgunum. ''Müsaade edin, şuracıkta yatayım.'' İmarette görevli olanlar, onu dinlemeyip, yaka paça yerinden kaldırırlar. Böyle yerde sürüklenirken, başı merdivenin taşlarına çarpıp, yedi yerinden delinir. Öylece, kandrevan içinde kalır. İhtimal, ismini verseydi, kendisini sürükleyenler, ellerine ve ayaklarına kapanıp afdiler diler, bağlılıklarını bildirirlerdi. İbrahim bin Ethem, dövülüp kovulmayı kabul eder, kim olduğunu gizler. Ey aziz kardeş! Onlar horlanmak için aziz, viran olmak için de mamur olmadılar. Sultan İbrahim bin Ethem hazretleri, sürüklenip bırakıldığı yerde, sabaha kadar yatar. Sabah olunca, başındaki kanları temizleyip, şeyhine doğru yola koyulur. Birkaç gün sonra şeyhine, İbrahim bin Temin geldiği malum olur. Dört dervişini çağırıp onlara şu talimatı verir. Kıyafet değiştirip şehrin dört bir tarafına dağılın. Ellerinize de birer sopa alın. O yalancı İbrahim etem geliyor. Geldiğinde nereye gidiyorsun diye sorun. Şeyhime gidiyorum derse biz ona gidenlere izin vermiyoruz. Başka işin mi yok? Dön geriye. Dünyada şeyhten fazla ne var? Böyle bir şeyhe buzağı bile gönderilmez. Gidiyorsan adam akıllı bir şeyhe git ki seni hedefine ulaştırsın deyin. Buna rağmen geri dönmezse kendisini biraz dövün. Şehrin hangi kapısına varırsa varsın böyle davranın. Şehre yaklaştırmayıp dövün. Kızın ona. Fakat dövülüp kızılmasına... Hatta öldürülme ihtimalini aldırış etmeyip, şehre girmekte ısrar ederse, bırakın gelsin. ''Ey talibim'' diyen kişi, şu imtihanları ve sınamaları düşünebiliyor musun? Demek ki meşayihin yolu, öyle boş bir yol değil. Bu yola layık olursan, sana himmet ederler. Biraz aklın varsa düşün. ''Azizler bu yolu nasıl talep etmiş? Sen nasıl talep ediyorsun? Bir kıyas et bunu. Değerlendir.'' Dervişler kıyafet değiştirip, ellerine de birer sopa alır, şehrin dört kapısına dağılırlar. Her biri birkaç gün yolu gözler. Nihayet İbrahim bin Etemin çıkıp geldiği görülür. Karşısına çıkıp, ''Derviş, nereye gidiyorsun?'' derler. ''Şeyhimin kovulmuş bir köpeğiyim, tekrar kapısına dönüyorum.'' der. ''Ey miskin fakir, bir yerden kovulmuşsan, orada itibarın yok.'' demektir. ''Seni kovandan ne hayır beklersin, geri dön.'' denir kendisine. Dönmez. Görevli derviş, öyle şeyhler var ki, talibi birkaç günde maksadına ulaştırır. ''Dön, böyle bir şeyh bul kendine.'' Gitmek istediğin şey bir gün yine seni kovar diye nasihat ederler. Ne yaptılarsa İbrahim bin geri çeviremezler. Söz çare olmaz. Nihayet bir güzelce döverler. Bir kapıdan diğer kapıya gider. Aynı muamele ile karşılaşır. Kendisine temiz bir dayak çekip yol vermezler. İbrahim bin Ethem, sonunda dervişlerin ayaklarına kapanıp şöyle yalvarır. ''Ey azizler! Allah hakkı için beni bırakın. Yoluma gideyim. Döve döve öldürseniz de beni bu yoldan döndüremezsiniz. Bu uğurda ölmekten çekinmem. Ancak siz beni öldürdüğünüz için günahkar olursunuz. Beni bu kadar dövüp sövseniz de hakkımı helal ediyorum. Allah rızası için beni bırakın.'' Şeyhimin yanına varayım. Dervişler aldıkları talimat üzere İbrahim binetemi serbest bırakırlar. O da vakit geçirmeden dergaha koşup Şeyhinin ayağına kapanır. Özür diler. Şeyhi gel derviş, gel der. Himmet edip onu maksadına ulaştırır. Ey aziz, gördün mü hakiki talibi yolundan döndürebilen oldu mu? İbrahim bin Ethem, bir kez bana himmet buyur dediği için onca imtihandan geçer. Bundan sonra himmete kavuşur. Sense daha dün geldin, bugün şeyhinden himmet bekliyorsun. Müritlik, irade-i nedir bunları bilmiyorsun. O halde irade tehli olmak nerede kaldı? Bu yoldaki canlar başını verir... Yine nasip alamazlar, sen bu yolu eğlenceli bir şeyim sanıyorsun, yola girdiğini iddia edersin, lakin nefsinin arzularından vazgeçmezsin, daha bunu yapamazken bu yolda canını nasıl feda edebilirsin, azizim bu yolda gerçek bahadır canını verebilendir. Meşayih, müritlerini kimi zaman kahır yoluyla imtihan eder. Bu imtihandan doğrulukla geçenlere himmet ederler. Kimi zamanda lütuf yoluyla müritlerini imtihan ederler. Himmet buyurduklarında ya azarlar ya da iltifat eder gibi davranırlar. Meşayihin azarlama ve latifeleri ikisi de himmet ve bereket demektir. Zira bu Hak Teala'nın işaretiyle gerçekleşir. Zahiren onların üzerinden görünür. Hakikatte ise himmet eden Allah'tır. Meşai, arada bir vasıtadır sadece.